Merhaba, Tohumdan Hasa'da Ekolojik Yaşam Programı'nda ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman yine sizlerle birlikteyiz. Geçen hafta İstanbul Üniversitesi Fakültesi öğretim üyesi Kenan Demirkolla genetiği değiştirilmiş organizmalar, genetiği değiştirilmiş bitkiler üzerine konuşmuştuk. Kenan hocamız yine bugün konuğumuz, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, geçen hafta genetiği değiştirilmiş organizma ya da bitkilerin, ve genetiğiyle nasıl oynandığını biraz anlatmıştınız. Biyogüvenlik yasa tasarısı taslağından bahsetmiştiniz. Ve şu anda meclis tatil ama meclis tatil biter bitmez yeniden meclisin gündemine geleceğinden ve aslında bir güvenlik yasa tasarısında e, sivil toplum kuruluşlarının e, üzerinde durduğu çok önemli e, olan e, bu genetiği değiştirilmiş e, ürünlerin Türkiye'ye girişiyle ilgili çok önemli hassas maddeler olduğundan söz etmiştiniz ve bunların uluslararası e, çok uluslu e, şirketlerin baskısı altında Türkiye'ye bir şekilde e, sokulmaya çalışıldan hatta sokulduğundan ve bunlara izin ...verilmesi üzerine... ...endişelerden söz etmiştiniz. Bu haftada biraz... ...genetiği değiştirmiş... ...organizmaların ya da genetiği değiştirilmiş... ...bitkilerin... ...sağlığa zararlarından... ...aslında söz edeceğiz. Fakat... ...ben bundan önce... ...biraz geçen hafta... ...Silivri'de yapılan bir etkinlik var. Bundan söz etmenizi rica ediyorum. Bir imza kampanyası... ...başlatıldı GDO'ya. Hayır... Platformu tarafından ve e, bu imza kampanyasında genetiği değiştirilmiş organizmaların Türkiye'ye sokulmaması ve e, bu konuda hassasiyet gösterilmesi için e, bir kampanya aslında ve hükümetten de bu konuda duyarlı olunmasını isteyen bir kampanya. E, hem bu kampanyadan hem de Yoğurt Festivalindeki bu kampanyaya tepkilerden biraz söz edebilir misiniz? Tabii e, biz. De... Yaklaşık üç hafta önce Ankara'da yapmış olduğumuz basın toplantısından sonra GDO'ya hayır platformu birleşenleri olarak da bir yol haritası çizdik kendimize bu yaz ayları boyunca. Çünkü bütün endişemiz yaz tatili bittikten sonra en kısa zamanda mecliste bu bizim için toplumu aslında cendereye sokacak olan yasanın yasallaşma olasılığı veya riski ile karşı karşıya kalacağımız kaygısı. Ve bu yol haritası içinde bazı broşürler, bilgilendirici broşürler hazırlamak ve yaz aylarında birçok ilimizde, ilçemizde var olan festivallere katılmak yer almıştı. Gerçekten de özellikle ana çocuk sağlığı açısından daha vurgulayıcı olan güzel bir broşür hazırladık ve Yoğurt Festivali'ne de yetişti bu. Gerçekten de bizim üç sene önce de yapmış olduğumuz bir Genetiği değiştirilmiş Mısır balonumuz var evet. 3-5 adam boyunda Yoğurt Festivali'nde de Organizatörler Yerel yönetimler ve oradaki bizim Sivil toplum kuruluşu Arkadaşlarımız çok büyük destek vererek Çok güzel bir yere balonumuzu Yerleştirme fırsatımız oldu Ve İnanamayacağımız kadar da Büyük ilgi gördü İnsanlar sadece kuru kuruya imza atmadı. Ee, gerçekten bizim önümüzde broşürü okudu, e, onayladı ve ben çocuğuma bu tür besinler yedirmek istemiyorum duygusuyla imza attı ve biz özellikle buna çok özen gösterdik. Ee, özellikle e, İstanbul GDO'ya hayır platformundan Ayşen kardeşimiz çok titizlikle e, bu konu üzerinde durdu. Yani broşürü okumayan ve gönlünden onaylamayan hiç kimsenin imzasını evet. almak. Zaten imza kampanyalarının amacı da e, büyük bir amacı da bu. Yani insanlar hep şöyle bir soruyla geliyorlar. Tamam ben imza atacağım da ne olacak? Hayır. Ben imza atacağım da ne olacak? Bu sonuçta denizde bir damla gibi görünse de e, birlik olunduğunda sonuçta e, yapılamayacak şey yok. E, artı imza kampanyalarının bir amacı bilgilendirmek toplumu bilgilendirmek. insanları bu konuda bilgilendirmek ya da bilgilenme ihtiyacı olan insanlara o bilgiyi Götürmek. İmza, o yüzden imza benim maçımdan ve biz aynı duyarlılığı bütün platformda da gösteriyoruz diye düşünüyorum çok kişisel bir şeydir bir insandan bu kendi kişisel çok önemli bir unsurunu evlenirken imza atıyorsunuz bu kadar önemlidir imza veya başka çok önemli konularda imza atıyorsunuz imzayı talep etmek aslında çok büyük bir taleptir o nedenle de biz bilgilenmeden ve içine sinmeden imza atmasını istemiyoruz. Bu da e, demokrasinin gereği diye düşünüyorum. Yani kuru kuruya e, kağıtları doldurmak değil hedef. Zaten bizim hedefimiz bilgiyi aktarabilmek. O nedenle e, ilk e, turumuzun ilk e, ayağı adı Silivri. Çok başarılı bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Yurttaşlarında e, kamudan çok e, özür dilerim medyadan Baya bir e, duyarlaşmış olduğunu da gördük o yüzden He. tekrar sizlere de teşekkür etmek istiyorum yine kamuya sesimizi duyurmak ve olası zehirli etkilerden korumak için bize fırsat verdiğiniz için ve bu duyarlılığı da karşı taraftan hissedebilmek görebilmek e, doğru yolda olduğumuzu Medya ile de birlikte doğru yolda olduğumuzun kanıtı olarak gördük. Ya elbette e, bunu duyurmakta medyanın görevi bir şekilde e, halkı bilgilendirmek, e, bu konuda bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak. E, aslında geçen hafta bir basın açıklaması yapıldı, e, GDO'ya hayır platformu İstanbul bileşenleri tarafından. Ee, sağlıklı bir gelecek için genetiği değiştirilmiş ürünlere hayır başlığı taşıyordu bu basın açıklaması. Ee, ve şöyle deniyordu. Ülkemizde genetiği değiştirilmiş bitkilerin ekimine izin verileceği hükümet sözcüsü Sayın Cemil Çiçek'in 1 Haziran 2009 tarihli basın açıklamasından öğrendik. Sayın Bakan bu açıklamada genetiği değiştirilmiş organizmaların ithalat yoluyla zaten ülkemize girdiğini o yüzden ülkemizde üretilmesinin bir sorun oluşturmayacağını dile getirdi. Bizler insanlarımızın sağlığı için son derece sakıncalı olan bu ürünlerin ithalini önlemek için tedbirler alıyoruz denmesini beklerken zaten ülkemize bu zehirler giriyor. O halde ülkemizde üretilmesinde de zarar yok gibi bir yönetim zaafı örneği gösteriliyor. Yasaklayamazsan yasalaştır. Bu tavır hükümet olup iktidar olamamaktır denildi. Zaten devam ediyor ve sağlık risklerinden bahsediyor. E, bu basın açıklaması. E, Kenan Bey şimdi e, GDO'ların sağlık konusundaki riskleri neler olabilir? Hayvanlar üzerinde, insanlar üzerinde yani canlılar üzerinde riskleri. Çünkü çevre risklerinden biraz bahsettik geçen programda. E, GDO'nun e, birçok alanda sakıncaları var. E, Sosyopolitik açıdan var. E, egemenliği kaybetme alanında var. Çevre sağlığı açısından var, insan sağlığı açısından var ve biz de GDO'ya hayır platformu olarak bu konuyu sürekli gündemde tutmak için değişik illerde basın açıklaması yapma kararı aldık ve konuları bölerek bunu yapmak istedik. Her seferinde kendimizi tekrarlamak değil de her ilde bir sakıncasını daha Ön planda tutarak vurgulamak istedik. İstanbul'da sağlık açısından, insan sağlığı açısından sakıncalarını duyurmakla görevlendirilmişti. Biz de bu basın açıklamasını o yüzden insan sağlığı açısından yaptık. Şimdi insan sağlığı açısından e, maalesef e, bütün ayrıntıları şimdiden bilme şansımız yok. Beslenme sonucu oluşabilen hastalıklar kronik birikim sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Bunun defalarca örneğini daha önce gördük. Örneğin bir tarım ilacı olarak DDT ilki ...keşfedildiğinde ne mucizevi bir e, buluş olarak lanse edilmişti. İnsana hiçbir zararı olmadığı söylenmişti. Binlerce insan öldükten sonra ama yasaklandı. Bu arada mı Nobel ödülü de almıştı. Çok <gülüyor> üstün bir buluş olduğu için. Dolayısıyla e, zehirleme etkisi hemen bugünden yarına olmayabilir. Birikim sonucu bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Bunun... Margarindeki trans yağ asitleri örneğinde de gördük. Trans yağ asitlerinin e, kolesterolden çok daha fazla kalp damar hastalığına yol açtığı bilimsel olarak kanıtlandıktan sonra firmaların bazıları artık trans yağ asitsiz margarin üretmeye başladı. Ama ne zaman? İlk margarin 1908'de üretildi. Tam 100 yıl sonra margarindeki trans ya çıkarma şansımız olabildi. E, ve yüz binlerce belki milyonlarca insan bu yüzden e, ya uzun süreli hastalık dönemleri yaşadı ya da hayatını bu yüzden kaybetti. Aynı süreçleri tekrar tekrar yaşamamak lazım. Evet. Bu nedenle de e, metabolizması çok daha hızlı olan hayvan, kısa ömürlü hayvanlar örneğin fareler üzerinde araştırma yapılır. Yani bir fare 2 yıl gibi kısa bir süre içinde 3-4 nesil takip edilebilir bir insanın üzerinde bu araştırmaları yapamazsınız ayrıca da metabolizması insanın çok daha yavaş olduğu için çok daha geç ortaya çıkar o nedenle işte zaten hayvan deneyi yapılır ve hayvan deneylerinde çok vahim sonuçları ortaya çıkmıştır. İsterseniz hocam bu hayvan deneylerindeki sonuçları bir müzik arasından sonra sizden alalım. Ee, dinleyicilerimizi biraz merak ettireceğiz ama şimdi Bob Dylan'dan John Wesley Harding adlı parçayı dinliyoruz. John Wesley Harding was a friend to the poor He traveled Hand all along this countryside, he opened many a door, but he was never known to hurt an honest man. Was down in Cheney County, a time they talk about. With his lady by his side, he took a stand. And soon the situation there was all but straightened out. For he was always known to lend a helping hand. the telegraph his name it did resound but no charge held against him could they prove and there was no man around who could track or chain him down he was never known to make a foolish move Delin'i dinledik. Ee, e hocam, e, genetiği değiştirilmiş organizmalarla ilgili yapılan hayvan deneylerinden söz ediyordunuz. Ee, te, isterseniz devam edelim. Bunların sonuçları konusunda bizi bilgilendirebilir misiniz? Şimdi aslında e, sertifikasyon süresi öncesinde e, bu tohumları üreten şirketler kendileri bir takım hayvan deneyleri yapıyor. E, ve sertifikasyon işleminde de Şirketlerin yapmış olduğu hayvan deneyleri baz alınarak e, ruhsat veriliyor, izin veriliyor bu tohumların piyasaya çıkması için. Ancak e, daha sonra bağımsız bilim adamları tarafından yapılan e, çalışmalarda şirketlerin sunduğu çalışmaların eksik, yönlendirilmiş, saptırılmış olduğu ortaya çıktı. Mesela e, bir dünyanın en büyük tohum şirketinin üretmiş olduğu bir mısır genetiği değiştirilmiş mısır ile ilgili yapılmış şirket tarafından yapılmış hayvan deneyi bulguları mahkeme kararıyla bir üniversite tarafından edilip Fransa'da yeniden irdelendiğinde yani sadece o yapılan çalışma irdelendiğinde ne kadar saptırılmış olduğu ve gerçeklerin gizlenmiş olduğu ortaya çıktı. Seralini adındaki bir öğretim üyesinin yapmış olduğu bu çalışma 1900 e, özür dilerim 2007 yılında çok büyük eee ulaştı. Örneğin karaciğer yetersizliği yaptığı, böbrek yetersizliği yaptığı, e, geleneksel ekilmiş Mısırla hiçbir farkı olmadığı iki ayrı beslenme grubunda nasıl yapılıyor bu çalışmalar belki önce onu söylememiz lazım. İlgili ürün hayvanlara yediriliyor ve karşılaştırma olarak da genetik yapısı değişmemiş bitkiyle beslenme yapılıyor. Mesela kilo farkı var mı ağırlık farkı var mı Hı -hı. farelerde en tombul farelere genetiği değiştirilmiş mısır yedirilmiş Hı -hı. zayıf olanlara normal yedirilmiş. Karşılaştırıldığında herhangi bir kilo farkı olmadığı ortaya çıkmış. Hı. Yani bu şekilde manipülasyonlar yapıldığı ortaya çıktı. Bu deklare edilen sertifikasyon süresi içinde e, bir zararı olmadığı bildirilen çalışma. E, bunun haricinde yapılan çalışmalarda örneğin 2005 ve 2006 yılında e, genetiği değiştirilmiş bitkiler tüketildiğinde hem hayvanın Karaciğerinde, dalağında, iliğinde, kanında, bağırsağında e, bu genetik şifrenin bulunduğu, kanıtlandığı halde 2007 yılında EFSA hiçbir hayvan dokusunda bulunmamıştır diye yine Peki bu açıklandı. genetik şifre nasıl bir etkiye yol açıyor? Şimdi efendim e, bir kere e, iki farklı grupta iki kaba büyük grupta genetik değişiklik yapıyor. Bir, i̇kisini de mısır örneğinde söylersek bir bazı böceklere karşı böcek ilacı üreten mısır üretmek mümkün veya e, herbisit yani yabani otları öldüren ilaçlara karşı dirençli mısır üretmek mümkün. Şimdi böcek ilacı üreten mısır söz konusuysa bu zehiri, böceği öldürecek olan zehiri üreten, üremesini sağlayan genetik şifreyi de yemiş oluyoruz. Hı hı. Ve bu insan vücudunda e, sindirim sularıyla tamamen yok edilmediği artık kanıtlandı. Bu şifre kalın bağırsaktaki mikropların genetik yapısıyla eklemlendiğinde bizim kalın bağırsağımızda yani insan kalın bağırsağında bulunan bakteriler... Aynı böcek ilacını üretmeye devam ediyor. Yani evet. zehiri Zihir üretmeye ediyor. başlıyor. Yani siz düşünün bağırsağınız bilmem ne kelebeğini öldürmeye yönelik bir zehir üretmiş oluyor. Şimdi bu firmalar bu zehir üreten bitkileri savunurken şunu söylüyorlar. O kadar özgül bir zehir ki bu. Söz konusu, bakteri, söz konusu böcekte var olan bir reseptörü sadece tanıyor. O reseptör insan vücudunda insan bağırsağında olmadığı için zaten asla zararlı değildir diye iddia ediyorlar. Doğru o böcek ilacının bağlanabildiği bir reseptör yok ama kimyasal madde olarak bunlar dolaşıma katılarak karaciğerde böbrekte hasar yarattığı ortaya çıktı. çıktı evet. Ayrıca bağışıklık sistemini de olumsuz etkiliyor. Daha önce iddia ediliyordu ki bunlar tamamen sindirim sularıyla yok ediliyor. Veya biz herhangi bir bitki yediğimiz zaman bitkinin genetik bilgisini yani genlerini de yemiş oluyoruz. Herhangi bir hayvan ürünü yediğimizde et yediğimizde yine o hayvanın genetik bilgisini alıyoruz. Ama bundan hastalanmıyoruz. Çünkü o genetik şifreyi parçalayan bir sindirim modelimiz var. Doğru ama yapay üretilmiş genomlarda vücudumuz... Bu genleri tanımadığı için parçalamadan bir bütün olarak kalabiliyor. Bazen bir kısmını parçalayabiliyor. Gen fragmanı yine genetik yapımızla birleşme özelliği gösterebiliyor. Dolayısıyla bugüne kadar insana hiç zararlı değildir iddialarının Tümü aslında çürütülmüş oldu. Bu bağışıklık sistemi konusunda verdiğiniz örnek sonuçta bazı özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli ilaç listesinde yer alan bazı antibiyotiklere karşı direnç geliştiren o bazı genlerden söz ediliyor. Şimdi orada teknik bir özellik var. Siz herhangi bir bitkinin genetik yapısını değiştirmek için... Dışarıdan bir gen verdiğiniz zaman ki buna gen tabancasıyla yüksek basınçla hücre içinde ee, kurşun sıkılır gibi sıkılıyor tamam da o verdiğiniz gen bitkinin kromozomu içinde yer alıyor mu çünkü her zaman da kromozomla o verdiğiniz gen birleşmiyor e, siz hangi tohum Genetiği değişti hangi tohumun genetiği değişmediğini de satış aşamasında bilmek zorundasınız öyle evet. çok yüksek başarı değil yani siz genetik değişim yaptığınız süreç öyle yüzde yüz başarı değil hatta yüzde beşlerde bir başarı sağlıyor yani yüz tohumun sadece beşinin genetiği değişmiş olabiliyor genetiği değişmemiş tohumu da genetiği değişmiş tohum olarak piyasaya süremezsiniz o yüzden şirket değişimin başarılı olmadığı tohumları ayıklamak zorunda evet. nasıl tanıyacak bu tohumları? tanıyabilmesi için bir işaret genine de ihtiyacı var. Bu işaret geni olarak da antibiyotik direnç geni kullanılıyor. Hmm. Eğer genetik değişim gerçekleşmişse bitki belli bir antibiyotik karşı direnç kazandığı için tohumların bulunduğu ortama o antibiyotik veriliyor. Bozulmayan tohumlar demek ki genetik yapısı değişmiş tohumlar. Yani tamamen bir üretim teknik nedeniyle antibiyotik direnç işaret geni yerleştirilmiş oluyor. Ama bunlar çok önemli. Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli ilaç listesinde yer alan birçok antibiyotiğe karşı da direnç geliştirebiliyor. Mesela ampisilin, amoksisilin, penisilinge, gentamisin, streptomisin, kloranfenikol gibi... Ee, üst solunum yolu enfeksiyonlarında, zatürriyede ve hatta bazıları tüberküloz tedavisinde hala çok önemli bazı hastalıklara karşı kullanılan antibiyotikler. Şimdi e, Türkiye'de tüberküloz insan sağlığı açısından nispeten kontrol altına alınabilmiş durumda ama e, maalesef İstanbul Veterinerlik Fakültesi'nin verilerine göre büyük baş hayvanlarımızın dörtte birinde, ya tüberküloz ya brusseloz gibi hastalıklar devam ediyor. E i̇nsan sağlığında da hayvan sağlığında da Türkiye antibiyotik kullanımı konusunda geçmişte çok iyi bir sınav vermiş değil. Hatalı kullanımlar sonucu zaten ülkemizde belli bir antibiyotik direnci gelişti. E bu antibiyotik direnç profilini göz önünde bulundurursak ...özellikle tüberküloz tedavisinde kullanılabilecek ilaçlara karşı direnç geliştiren bir bitkiyi ülkemize sokmak... Evet. Çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum. Ee, evet aslında biraz denek olarak kullanılıyoruz gibi bir durum var. Çünkü bu söylediğiniz sadece yapılan araştırmalar bir de hani sonuçlarına çok fazla bilmediğimiz hani e, her insanda farklı farklı sonuçlara yol açabilecek bir takım durumlar söz konusu olabilir. Ben özellikle burada e, Bakan Cemil Çiçek'in bir sözünü de tekrar hatırlatarak bir şey sormak istiyorum biliyorum. E, Anne karnındaki çocuğu nasıl koruyacağız diye sormak istiyorum. Çünkü çocuklar için genetiği değiştirilmemiş ürünler kullanılması konusunda bir önlemden söz etti Sayın Bakan. O zaman emziren ya da hamile olan bayanları ve anne karnındaki çocuğu nasıl koruyacağız? Çok doğru. İşte eğer yasayı Tarım Bakanlığı hazırlarsa ve Sağlık Bakanlığı'nın bugüne kadar hani biraz önce sivil toplum örgütlerinin hiçbir yorumu olamadı, ve Sağlık Bakanlığı'nın da olmadığı. Ve bu çelişki de buradan kaynaklanıyor. E, o nedenle aslında e, Sağlık Bakanını e, ben e, göreve davet etmek istiyorum. Son günlerde son aylarda sigara karşıtı gösterilmiş olan çok olumlu bir tutum var. Tebrik etmek gerekir Sağlık Bakanlığını ama bu zehirlerin ülkemize sokulması açısından da aynı duyarlılığı göstermelerini göstermelerini isterim Çünkü, İnsan sağlığını ilgilendiren bir konuda konuyu sadece Tarım Bakanlığı'nın eline bırakmak bence vahim bir hata. Çok teşekkürler hocam. Ağzınıza sağlık. Dilinize sağlık. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Ee, evet, e, genetiği değiştirilmiş ürünlere hayırla ilgili, e, kampanyalarla ilgili ve e, bu tür ürünlerin kullanımına yönelik e, ne tür sakıncalar olabileceğiyle ilgili gelecek programlarda tekrar Kenan Bey'i e, konuk etmek istiyoruz. E, programı yine her hafta olduğu gibi e, yarın Şişli'de kurulan e, %100 ekolojik pazara sizi davet ederek kapatmak istiyorum. Hepinize iyi hafta sonları. Hoşçakalın.